Cumanız mübarek olsun, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri deryasından inci ve mücevher misali, efendim, e, mübarek sözlerinden bazılarını açıklamak istiyorum. Bir tanesi çok beni duygulandırıyor, onunla başlayayım. Bu Said Hazretlerinin Ebu Said, Hazretleri Said el-Hudri ve diğer e, ravilerin rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki İnne er-racule nazar nazara ilâ nezaretihi ilâ mer'atihi ve nazarat ileyhi nazarallahu taala ileyhima nazrate rahmetin. Fe izâ ahaza bi kaffiha tesâ katat dunû buhuma min hilali esabi ehima sadaka resulullah fi kal ev kal tabi şimdi bu hadisi şerifin manasını herkes merak ediyordur Arapça bilenler biraz e, takip edebildilerse anlamışlardır ama e, bu hadis şerif birçok kimseyi hayretlere düşürecektir e, hele İslam'ı tanımayanlar İslam'ı karanlık görenler çağdışı görenler efendim e, oluyor e, maalesef Allah gözlerindeki perdeleri kaldırsın uyandırsın uyudukları gaflet uykusundan ve bilgisizlikten onları kurtarsın efendim geçen gün e, televizyonu e, seyrediyordum orada e, konuşmalar arasında bir söz dikkatimi çekti e, konuşmacı şeye razı değil İslam'a razı değil, şeriate razı değil. Efendim e, e, Dine göre hayatın e, dindarane bir şekilde Allah'ın emirlerini tutarak, yasaklarından kaçınarak yaşanmasına razı değil. Bir söz söylüyor. Diyor ki, özgürlüklerimizi kulluk duygusuna feda edemeyiz. Benim tüylerim diken diken oldu. Yani nasıl e, söylenebiliyor bu sözler ama bunları böyle ee, ...söyleyen insanlar var. Çok bilgisiz. Yani dini tanımamış, İslam'ı tanımamış, hayatı tanımamış, iş, toplumu tanımamış, dünyayı tanımamış, dünyadaki öteki ülkelerin durumunu tanımamış. Efendim, toplum hayatında, e, devlet nizamında efendim, e, bir takım mecburiyetler olduğunu, kurallar olduğunu anlayamamış, hazmedememiş veya biliyor da onu o bilgisini bu tarafa uygulayamıyor. Özgürlüklerinden fedakarlık yapamayacak, özgür yaşayacak. Peki tam özgürlük nerede var? Amerika'da var mı? İngiltere'de var mı? Almanya'da var mı? Hani imrendiği, beğendiği, özendiği yaşamak istediği herhangi bir efendim ülkeyi düşünsün, idealindeki ülkeyi, Kanada'yı düşünsün, Avustralya'yı düşünsün. İlk hatırına gelen neresi ise? Efendim, oraları düşünsün. Orada onun anladığı manada tam bir efendim her şeyini yapabilme hürriyeti, özgürlüğü var mı? Özgürlüklerini feda edemiyoruz, edemiyor. Ama yani tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Yani tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına ki, razı olarak kendisi, gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muhaşeret adabı diye özgürlüklerine kendisinin efendim e, hudut koyması sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, centilmen diyorlar, ben onu demiyorum, kibar bir insan, efendim e, böyle e, veya çağdaş bir insan, onların kelimelerini kullanalım, aydın bir insan dahi, efendim mesela kapının önüne gelmiş kendisi eee önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor veya yapacağı işin önceliği kendisindeyken ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaydısı olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü efendim e, hakkını birisine severek veriyor. Bu yani biraz da belki asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek, belki asıl bazı özgürlüklerinden severek vazgeçmek, Toplum hayatında bu gerekli, yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar, avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ''Ya bu adam atladı, kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun, ben meşgul olamıyorum.'' der. Hatta e, Fıkra'da hani telefon etmiş karakola, efendim üst katta cinayet işleniyor kimi öldürüyorlar filan demiş karakolda Beethoven'i öldürüyorlar demiş Tabii polis kalkmış gitmiş verilen adrese bakmış birisi orada Beethoven'in parçalarını çalıyor yani güzel çalamadığı için Beethoven'i öldürüyor diye şikayet etmiş alkat komşusu evet bir fıkra belki de hakikaten olmuştur belki bir fıkradır ama yani bir parçayı güzel çalamazsanız çevrenizdeki rahatsız oluyor toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor Veyahut mesela düşünelim, pratik hayatın, uygulamalı hayatın içinden bir şey düşünelim. E, arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer e, prensipleri, kaideleri. E bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki... ...özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil... Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti. Şimdi özgürlüklerinden vazgeçmeyecekmiş bu sözü söyleyen şahıs. Hem de neden vazgeçmeyecekmiş? Allah'a kulluk e, duygusuna feda edemezmiş. Yani Allah'a güzel kulluk edeceğim diye efendim e, kendisini bir takım kuralların altına sokmayacakmış. Ne kadar efendim böyle düşüncesiz bir söz. Yani Bizi yaratan Allah, alemleri yaratan, hayatımızı veren, nimetleri veren Allah her an her an tecellileriyle, rahmetinin tecellileriyle bize türlü türlü nimetlerini e, bahşeden, daha doğrusu bizim nimetlerine e, gark eden Mevla'ya kulluk duygusunu e, doğru görmüyor. E, ne olacak onun yanında ona karşı, onu bırakıp da elde ettiği sonunda, Sınırsız bir özgürlük. Öyle düşünüyor. Halbuki öyle değil. Yani onun düşündüğü gibi de değil. Aslında asıl dindarlar asıl özgürlüğe ulaşmış insanlardır. Mesela tasavvuf büyüklerinden birisinin ismini hemen hatırlayıverdim şimdi. İsmi Übeydullah-ı Ahrar. Ahrar ne demek? Hürlerin, hürler demek. Yani hür olan insanlar. Hürlerin Efendim baş, başı tacı olan Übeydullah. übeydullah Ahrar ismini almış. Bir şey de vardır kasavufta. insanın bütün bağlardan sıyırılıp gerçek hürriyete ulaşması önemli bir makamdır. Tabi bağlar deyince bu bağların neler olduğunu Şimdiki bu dini bilmeyen, İslam'ı bilmeyen, batıyı bilmeyen, toplumu bilmeyen, medeniyeti bilmeyen veyahut yanlış yorumlayan insanların anladığı şeyler değil. Mesela insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf, bunun derin derin düşünmüş kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane. Birisi şeytan, insanın Dışında bir varlık ama içine de girebiliyor. Aklını çelebiliyor, vesvese veriyor. Ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi. Yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Efendim, şimdi bunlar yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış e, İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için. Diyelim ki yani misaliye Nedir? Mesela ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz. Yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor. Onun için. E, Kumarbaz kazandığı maaşı o gün götürüyor. Kumarda kaybediyor. Eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip Türkiye'yi götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir ile oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunlara tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca e, İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor. O esaretler nelerdir, o esirlikler, o özgürlükleri bizden alan şeyler nedir? Hırstır, tamahtır, mevki-i makam arzusudur, para pul arzusudur, eğlence, zevk, sefa arzusudur. Efendim bedava geçinmek, efendim, başkasının sırtından geçinmek, sömürmek isteğidir filan oluyor yani buna benzer şeyler. E bunların hepsinin yenilmesi lazım. Bunları tabi İslam anlatıyor. Bizim de anlatmaya çalışmamız lazım. İşte e, bugün okuyacağım hadis-i şerifi bu maksatla ilk hadis-i şerif olarak okumak ve anlatmak istiyorum. Şimdi İslam'da efendim e, aile ilişkileri yani karı koca efendim arasındaki duygular, bağlılıklar, efendim bu aile bağı nasıldır? Onu gösteren bir pencere bu. İslam'ın efendim aile hayatına doğru bizim toplumumuzdan, zamanımızdan açılmış bir manzara ve gördüğümüz manzara harika güzellikte bir manzara. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyurmuş? İnne'r racule. Buradaki racul tamam erkek adam demek yani. şey Efendim, bir bayan var, bir bay var. E adam efendim, izra nazara ilemriatihi hanımına baktığı zaman. Yani evde bunlar evde efendim ah, efendi hanımına bakıyor. Ve nazarat ilehi hanımı da ona bakıyor. Şimdi birbirlerine bakışıyorlar. Birbirleriyle göz göze geliyorlar. Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Tabi İslam'ın güzelliğine bakın. Nazarallahu Teala İleyhim'e. Onlar birbirlerine böyle muhabbetle, sevgiyle, eş olarak, hayat arkadaşı olarak refikayi hayat. Ne kadar güzel bir tabir. Ne kadar güzel bir terim. Hayat yoldaşı. Hayatta insana refakat eden, hayat yolculuğunda refakat eden Can yoldaşı demek, refikam demek, bu manaya geliyor yani. Şimdi tabii birbirlerine İslam'da onları birbirlerine bağlayacak çok kurallar var, tavsiyeler var. Müminin evlenme tavsiyesi var, evlenmesini sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki efendim ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Efendim, e, hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çocuk çocuğuna, efendim çocuk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Ama şuradaki manzaraya bakın. Efendim adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman tabii bu bir sevgiden, e, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan Böyle bir bakış. Nazar allah Teala ileyhima. Allah onlara nazar eder. Tabi Allah'ın nazarı, tabi Allah her şeyi görüyor. Her yerde her şeyi görüyor. Gecede, gündüzde efendim, görüyor. Hatta halkımız bazı şeyleri çok güzel anlatır. Bir çeşit şiiriyet içinde anlatırlar. Kara gecede, kara taşın üstünde kara karıncayı görür. Allah-u Teala Hazretleri derler ki ne kadar güzel bir tatlı halk ifadesi allah Teala Hazretleri tabii her şeyi görüyor da, böyle Allah da onlara nazar eder ne demek? Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine, bu benim hayat arkadaşım, eşim, efendim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle efendim ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, efendim resimleri alması, ışıkları efendim hassas kâhada tespit etmesi gibi bir bakış değil. İçin içinde sevgi var, duygu var. Efendim aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle muhabbetle baktı mı demek yani bu hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek Allah da onlara sevgiyle bakar. Zaten sevgiyle baktığını ifade ediyor ayrıca nazrate rahmetin rahmet bakışıyla bakar. Yani Allahu Teala Hazretleri her şeyi görüyor, her şeye bakıyor zaten de onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da ona onlara rahmet nazarıyla bakıyor. Ne kadar güzel. Yani hiç tahmin edebilir mi bir Avrupalı, bir gayrimüslim, İslam'ı tanımayan bir insan veya bugün... ...Müslüman anneden babadan doğmuş olup da... ...İslam'ın inceliklerini bilmeyen bir insan... ...bu işi anlayabilir mi? Yani... ...bey kapıyı çalıyor... ...içeri giriyor... ...hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor... ...o da hanımına sevgiyle bakıyor... ...Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi... ...çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı... İhya olur o insan. Dünyası ahireti hayırla dolar. Efendim Allah'ın sevgisini, kainatı yaratan yüce Mevla'nın sevgisini kazandım bir insan rahmet nazarına mazhar oldu mu? Teveccühüne yani mazhar oldu mu? İhya olur. Çok güzel bir şey. Bakın nasıl devam ediyor Peygamber Efendimizin efendim dilinin tatlılığını efendim Gönlünün ne kadar engin, güzel olduğunu sözlerinden mübarek kadişlerinden anlayın. Peyzağa kaze bir keffeha adam, yani koca, hanımının elini eline alınca, demek ki elini tutar da insan hani artık bu o sahneleri siz gözünüzün önüne getirin, tasavvur edin. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا مِنْ خِلَالِ ehima. Parmaklarının aralarından günahları aşağı doğru dökülür, düşer, gider. Yani, mağfiret olunurlar. Yani, sevgiyle onun elini tuttuğu zaman, parmaklar arasından, Günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca. Efendim. Günahlarını Allah affediyor. Şimdi bu hadis-i şerif tabi Peygamber Efendimiz buyurmuş. Neyi gösteriyor? İslam'da neyi gösteriyor? İslam'da aile e, yuvasının aynı zamanda manevi bakımdan, uhrevi bakımdan, ee, sevap kazanma yönünden ahirette kâr etmek, cennete girmek, cehennemden kurtulmak yönünden ne kadar önem taşıdığını gösteriyor. Ne kadar büyük bir sevap kaynağı olduğunu gösteriyor. Hani başka bir hadis-i şerifi şu arada e, hatırıma geldi. E, size nakledi vereyim. Peygamber Efendimiz yine buyurmuş ki bunları çok iyi ezberlemeliyiz ve herkese anlatmalıyız. İslam budur diye anlatmalıyız. Bir çocuk annesine, babasına etrafında dolaşıp da kendisine sevgiyle bakmasını sağlarsa, yani annesi babası çocuğuna bakıp sevgiyle bakacak, memnun olacak. Yani memnun olacakları bir bakışla, bakışını bir çocuk sağlarsa, bu sağlayabilmesinden, başarısından dolayı efendim bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Ne oldu? Yani babası evladına sevgiyle bakıverdi. Hadi çocuğun defterine yazılıyor. Bu çocuk, bir köle azat etmiş gibi sevap kazandı. E, köle azat etmek e, bugün nasıl anlatabiliriz? Yani köle ne kaç paralık bir şeydir? Ne kadarlık bir sevap kazanmış bu şahıs? E, nasıl anlatabiliriz? Yani bugün gidiyoruz çarşıdan, pazardan efendim şu kadar milyon, bu kadar milyar verip kalitesine göre bir araba satın alıyoruz. Bu bir para. Tabi o devirde e, ne var? İnsanların çalışmasına yardımcı olacak e, şey olarak bir hayvanlar var. İşte develer, atlar, merkepler, koyunlar, kuzular, insanın sahip olduğu hayvanlar. Bunların bir kısmı gıda işinde işe yarıyor. Bir kısmı binek olarak kullanılıyor. Bir kısmı yük taşımakta kullanılıyor. Birer vasıta. Yani geçim vasıtası, yeme vasıtası, içme vasıtası, ulaşım aracı oluyor. Yani bunların bir bedeli parası var. Bir de bir köle, harte, düşman Tarafından esir alınmış, köle ama canına kıyılmamış, hayat hakkı tanınmış, efendim yaşasın, öldürülmesin, çalışacak. Şimdi tabi bu büyük bir para. Yani bugünkü hesaplarla hesaplamak gerekirse, bir misalle anlatmak gerekirse, belki bir kamyon demek, belki bir otomobil demek, büyük bir para yani, haf! Evlat babasına, anasına kendisine böyle baktırtabildi mi, başarıyı sağladı mı bir kamyon bağışlamış gibi, bir araba bağışlamış gibi sevap kazanacak. Yani bayağı bir sevapmış diye insan başını sallar değil mi? Dinleyince, duyunca evet bak maşallah bayağı bir sevapmış filan der. Tabi Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, demişler ki Ya Resulullah yani 360 defa baktırır çocuk. Yani mahirse, efendim, ustaysa Candan bir evlatsa, hakikaten anne babasını seviyor da, kendisini de sevdirebilmişse, kendisine rahmet nazarıyla baktırabiliyorsa, oho, anne baba ona günde 360 defa bakar. Yani o zaman da verecek mi Allah bu sevabı? Diye bu manada soru sormuşlar. Peygamber Efendimiz demiş ki, Allahu Ekber, yani veremez mi sanıyorsunuz öyle bir şey olur mu? 360 defa bakarsa vaaddir, vaaddir. Babada haktır, 360 tane köle azat etmiş gibi sevap verir. Yani 360 kamyon bağışlamış gibi demek ki sevap alabilecek çocuk. E şimdi bu hadisi şerife dönelim. O hat hatırımızdaki hadis şerifi. Bu da karşımızda kitapta kitabın satırındaki hadis şerif. Adam efendi beyefendi koca hanımına bakarsa hanımı da ona bakarsa Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Adam hanımının elini avuçları içine alırsa, eşinin elini, günahları ikisinin parmakları arasından yerlere dökülür gider, kırıl kırıl olurlar. E şimdi, yani bir evlilik düşünün, karı kocanın günlük hayatını düşünün, bu el ele tutmak, yüz yüze gelmek, bakmak, tebessüm etmek, hani... Tahayyül edebilirseniz, hayal gücünüz kuvvetliyse gözünüzü kapayın, hay hayal edin. Hayal edemiyorsanız televizyonlarda Mutlu Aile filmlerini falan düşünün veya o sahnelere bakın veya reklamlara bakın. Efendim, bey gelmiş işinden, hanımla mutfakta filanca yağdan filanca güzel tatlıyı yapmış, böreği çöreği yapmış. Efendim böyle mutfaktan bir görünüyor hanımı. ...bir güzel tebessüm... ...böyle 32 dişi görünüyor... ...pırıl pırıl fırçalanmış... ...gücül gücül dişler filan... ...tabii reklam... ...artistler güzel tabi makyaj yapıyorlar... ...efendim e, reklam filmi çekileceği zaman... ...saçlarını düzeltiyorlar... ...pudralanıyorlar... ...parlaklık olmasın... ...kırışıklık görünmesin... ...pırıl pırıl bir hanımefendi... ...pırıl pırıl önlükler... ...elinde güzel bir yemek... Çok güzel bir tebessüm, bir efendim şahane bir gülcükle bakıyor, televizyonu çekiyor. Beyefendi de efendim sofrada, o da eşine böyle çok güzel bir gülcükle bakıyor. Yani maksat filanca yağın filanca efendim markanın reklamı ama hani böyle bir sahneyi düşünün mutlu ailelerin eşlerin birbirlerine tebessümlü bakışlarını düşünün yeni evlileri düşünün efendim böyle efendim işte onların böyle kırlarda gezdiğini düşünün Kır safhalarında yan yana yürüyüp ideallerini, istikbale ait tasavvurlarını birbirlerine tatlı tatlı birbirlerinin omuzlarına başlarını koyarak filan anlattığını düşünün. Yani şunu demek istiyorum, hanımla bey arasında bu gibi bakışlar, bu gibi tebessümler, gülücükler, efendim, e, muhabbet e, e, şeyleri eserleri çok olur. Günde kaç defa olur, kaç defa olur temennimiz şey aileler arasında, eşler arasındaki muhabbetin kuvvetli olması, devamlı olması, ta şeye kadar efendim, ömrün sonuna kadar devam etmesi. Yine halkımızın güzel sözleri, hani bir yastıkta kocasınlar, yani ayrı döşeklere ayrılmasınlar, boşanmasınlar, küsmesinler, evde ayrı yerde yatıp kalkmasınlar. Hepsini düşünmüş bizim efendim, eskiler. Tabii çok olur yani, çok olunca o gülücükler, o el tutuşlar, o efendim muhabbetler e, o zaman sevaplar da tekerrür edecek. Günahların affolunması da efendim tekrar tekrar affolunacak. Hiçbir şey kalmayacak. Bakın İslam nasıl aile yuvasını koruyor? Nasıl aile yuvasını teşkil eden eşlere mükafatlar ihsan ediyor? Şimdi geldi bu kadar güzel hadisi şeriflerden sonra efendim... Bekarlık sultanlıktır de. Bekarlık sultanlık filan değildir. Bekarlık büyük bir mahrumiyettir. Efendim yani işte e, eski devirlerde adamcağızın birisi e, bakmış ki böyle e, bir bir, güce, bir rüya görmüş. Evlilere çok büyük mükafatlar bahşediliyor diye görmüş. Hemen ertesi gün aman beni evlendirin filan diye Efendim böyle etrafına ricada bulunmuş. Sahabeden aşirey mübeşşereden bir zatı muhteremin menkabesi beni çok duygulandırır. Günlerde söylerim bunu. Eşi vefat ediyor, kendisi de yatakta kendisi de vefat etmek üzere. Salgın hastalık, taun hastalığı gelmiş. Başucunda okuyorlar yani. Ölmek üzere, son nefesini vermek üzere. Eşinin vefat haberi geliyor. Eşinin vefat haberi geliyor öbür odadan. Eşiniz sizler ömür vefat etti, dua edin filan diye herhalde. O da diyor ki, Allah rahmet eylesin, artık ne dediyse dualar ediyor herhalde. Aman diyor, beni evlendirin. Şaşırıyorlar tabii, aşerî mübeşşer eden, Peygamber Efendimiz'in sevdiği sahabesinden yüksek şahsiyet, arif, kamil, veli, mahbub, makbul kul, efendim, cennetlik olduğu hayatta müjdelenmiş bir kimse filan, tabii hasta, Şimdi bu nasıl kalkacak? Nasıl düğün yapacak? Dernek yapacak? Gerdeğe girecek filan. Diyorlar ki sen işte biraz iyi ol da afiyet, afet kesmetle biz arayalım sana güzel bir eş bulalım, evlendirelim. Yok diyor ben bu hastalıktan kalkamayacağımı da biliyorum, vefat edeceğimi de biliyorum. Efendim ben Rabb'ımın huzuruna bekar gitmeye utanıyorum. Bekar bir kul olarak gitmeye utanıyorum diyor. Halbuki elinde ne var? Yani öbür tarafta hastalandı, eşi vefat etti. Ama yani Allah'ın istediği bir durum nedir? Evlilik durumudur. O evlilik durumunu kesbetmiş olarak Allah'ın üzerine varmayı e, istiyor. Ve e, düşünün şimdi e, ben hoca olduğum için bana arkadaşlarım, kardeşlerim, ihvanım, dostlarım, gençler gelirler efendim. Şimdi işte biz evlenmek istiyoruz. Acaba tavsiye edeceğiniz bir kimse var mı diye. Tabi ben de memnun oluyorum çünkü nikah konusunda aracı olmak, yardımcı olmak çok sevap. Çok büyük sevap olduğu için ben de memnun oluyorum. Biraz da endişe ediyorum yani mutlu olmazlarsa kavak benim başımda patlar. Sen bize buldun buldun filan derler de tabi zaman zaman düşündüğüm oluyor ama sevabını düşünüyorum. Aracı olmaya çalışıyorum. Ama diyorlar ki işte biz boyu şu olsun, efendim rengi şu olsun, saçı şöyle olsun, gözü böyle olsun o zaman kırılıyorum yani o zaman yani fabrikaya sipariş vermeleri lazım. Şu evzafta istiyoruz diye öyle şey olur mu? Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dindar olan bir kimseyi arayın. Zenginliğine değil, asaletine değil, soyluluğuna, ailesine değil, efendim parasına, puluna değil, kendi güzelliğine değil, asıl ahlakının güzelliğine rağbet edin buyuruyor. Tabi esas o olması lazım. Ama şeyde görüyoruz ki, bu hadis-i şeriflerde görüyoruz ki, yani evlilik çok şey e, sevaplı. Onu da o sahabi bildiği için yataktayken kalkamayacağını bildiği halde miras benden sonra o yeni gelene de taksim olunur filan diye de tabi maddi hesaplar da yapmıyor. Şimdi en çok onu yapıyorlar. Efendim aileden birisi vefat ediyor. E, efendim Çocuklar babasıysa babası kalan geride. ise annesi evlenmesine mani oluyorlar. Evlenme neden? E, miras taksim olacak. Böyle şey olur mu? Yani Allah Bak evlileri sevdiğinden, evlilere sevap verdiğinden o cennetlik olan sahabi aman beni evlendirin diyor. Biraz sonra öleceğini bildi halde yani nikah, nikahlı bir insan sıfatıyla, dul değil de eşi olan bir insan sıfatıyla ahirete göçmek istediğini beyan ediyor. Bu neden? İşte demin okuduğum hadisi şerif gibi hadisi şeriflerle evliliğin ne kadar sevap olduğu, ne kadar güzel olduğu, ne kadar Allah tarafından sevildiği evlenenlerin karı kocanın ne kadar sevaplı e, işler yaptıkları ne kadar sevap kazandıkları çocuklar olursa ne kadar sevap kazandıkları çocuklara baktılar mı ne kadar sevap kazandıkları efendim bey dışarıda çalışıp eve erzak getirdiği zaman ne kadar sevap kazandığı gibi hususları anlatan çok hadis-i şerifler var. Evlilik hasılı su çok sevaplı bir şey. Muazzam sevap kazanma vesilesi. Şimdi tabii işin bu tarafı tamam. Ben bir de şunu anlatmak istiyorum. Bazı kimseler ellerine geçmiş olan bu büyük nimeti yani evlilik nimetini iyi kullanmıyorlar. Kadirini bilmiyorlar ve yuvada geçimsizlik oluyor. Bazen kadından kaynaklanıyor. Bu kusur geçimsizlik kaynağı kadın oluyor. Bazen de Erkekten kaynaklanıyor, erkek kusurlu. Efendim kadın mesela kafirsli oluyor. Geçen gün bir hanımı anlattılar, Beyi bir işte çalışıyormuş, yoruluyormuş, akşamüstü ikinci bir işe gidiyormuş, gece birlere ikilere kadar bu ikinci işten para kazanıp çocuk çocuğuma efendim ihtiyaçlarına hacim diye kendini yıpratıyormuş, bazen günde iki saat uyku, üç saat uyku. Eşi gene memnun değilmiş. Ne kadar götürsen gözü doymuyormuş. Yine huzursuzluk çıkartıyormuş. Yine eşinin başının etini yiyormuş. Geldiği zaman dır dır dır, vır vır vır efendim. Ve eşi ben artık intihar edeceğim filan diyormuş yani etrafındakilere. Düşünüyorum yani evliliği bilmiyorlar. Yani evliliğin ne kadar büyük nimet olduğunu bilmiyorlar. Bir de evliliği sürdürmeyi bilmiyorlar. Bu evlilik nimetinin ellerinde devam etmesini, sürmesini, ellerinden kaçmamasını, bu nimetin kadire bilinmeyen nimet elden alınır ya Allah Kadir'i bilmedi mi ver o nimeti bakayım sen bunun Kadir'i bilmedin diye elden alır. Onu bilmiyorlar ve birbirlerine hayatı zehir ediyorlar. Bazen de koca yapıyor bu işi. Hanım melek gibi koca, efendim haydut Eve bakmaz, hanıma bakmaz, çocuğa bakmaz, evin ihtiyaçlarıyla ilgilenmez. Eve gelince kavga gürültü, efendim, maalesef dayak, efendim, dövme, sövme vesaire filan. E, bu da bir e, kötü, ayrı bir manzara. Yani şunu anlatmak istiyorum. Dinimiz e, iki e, kişinin, karı-kocanın birbirleriyle iyi geçinmesine e, çok önem veriyor, çok teşvik ediyor. Allah bunu seviyor, iki tarafı seviyor. Çok büyük mükafatlar ihsan ediyor. İki taraf da mutluluk için çalışmalı. İki taraf da yuvanın selametini gözetmeli. İki taraf da bu sevapları, bu nimetleri elinden geç kaçırmamaya dikkat etmeli. Bu hususta olanca çabasını göstermeli. eee Biliyorsunuz mutluluk biraz da insanların dışında değil, içindedir derler. Kendisindedir derler. Yani kendisi mutluluğu kendi eliyle tahrip edebilir, kaçırabilir veya güzel davranarak mutluluğu elde edebilir. Yani kar, karı ve kocanın içinde mutluluk. Parada değil, pulda değil, evde değil, maaşın çokluğunda, azlığında değil. Bazen iki gönül bir olunca samanlık seyran olur ama gönüller bir olmadığı zaman da saraylar zindan olur. O bakımdan dinimizin eh, karı kocaya ne kadar sevaplar verdiğini bu hadis-i şerifle sizlere müjdelemek istedim. Daha doğrusu bundan sonra bir iki hadis-i şerif daha okumak istiyordum ama konu bütünlüğü de oldu. Konu biraz önemli olduğu için uzattım. Ama evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın. Çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin. Çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin. Çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın. Sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar. iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden derbederliğinden Kurtulun şu evlilik sultanlığına sizleri sahip olun. Hayrolu Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasibetsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü.